Ee, şöyle bir soru var hocam. İnsan öldüğü zaman arkasında olanlardan haberdar olur mu? Ölüler alemi nasıldır? Hepsi bir arada mıdır? Kişi öldükten sonra ruh bedenden ayrılıyor ve beden kabirde oluyorsa azap ruha mı yoksa bedene mi olur? Evet. Bu soru bütün programı kapsayacak genişlikte bir soru. Evet. Ama kısa kısa cevap verelim. Öncelikle Üç tane alem var, üç tane hayat var. Birisi dünya hayatı, işte içinde yaşıyoruz, görüyoruz ve seyrediyoruz. İkinci hayat, berzek hayatı. Yani kabirle başlayıp dirilişe kadar devam edecek olan hayattır ki biz buna berzek hayatı diyoruz. Kabir alemi ve orada olacak olan bütün yaşantılar. Üçüncüsü de ahiret hayatı. Şimdi dünya hayatıyla ilgili fikrimizi söyleyebiliriz. Niye? Görüyoruz ve içinde yaşıyoruz. Müşahede ediyoruz. Deriz ki dünya şudur, dünya budur. Ama gerek alemi berzak, gerekse ahiret alemiyle ilgili duyularımızla veya ilmi araştırmalarımızla bir bilgi almamız, bilgi sahibi olmamız mümkün değildir. O zaman neye bakacağız burada? Burada, referans alacağımız tek nokta, esas alacağımız tek nokta, Kur'an'dır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleridir. Evet. Kur'an-ı Kerim'e hadislerdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kabir azabının doğrudan olduğunu söyleyen bir ayet-i kerime yoktur. Doğrudan. Evet. Ama ayet-i kerimeler ismini koymadan kabir azabından bahsediyor. Mesela En-nâr-u yu'radûn huduven ve ashiya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعْتُ اَدْخِلُ وَاَلَ فِرَاوْنَ اَشَدْتَ الْعَذَى Firavundan bahsederken Cenab-ı Hak, Firavun ve ailesinden diyor ki, sabah ve akşam onlar ateşe arz oldur. Sabah ve akşam ateş onları ne yapar? Dokunur, ateşte yakılırlar. Kıyamet koptuğu vakitte de denir ki, meleklere denir ki, Firavun ve ailesini en şiddetli azaba sokun. Şimdi, Kıyamet ebedi bir hayatsa ki Cenab-ı Hak Kur'an'da açık ve net söylüyor ebedi bir hayattır. O zaman oranın sabah ve akşamı olmaz. Çünkü sabah akşam vakitlerin belirlenmesi için konmuştur. Evet. Geceyle gündüzün belirlenmesi için, çalışma ve istirahat için konmuş olan şeylerdir. O zaman sabah ve akşam dediği nedir? Dünya hayatının bir devamı olan kabir hayatı için geçerlidir. Evet. Ha, demek ki kabir hayatında Firavun sabah ve akşam azap görüyor. Onun içinde kıyamet koptuğunda onun daha şiddetlisi olan nedir? Cehennem azabı cehennem azabına sokun denecek. Bu ayet açık. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bahsederken de diğer ayette "Mimma خَطِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُ النَّارَةِ Mimma خَطِئَاتِهِمْ hatalarından, günahlarından ötürü <gülüyor> onlar boğuldular da Suda boğuldular. Biz burada fe'ye Arapça'da takibiye diyoruz. Yani boldular, arkasından da ateşe sokuldular. Peki şu anda diriliş başladı mı? Hesap başladı mı? Cennet cehenneme giriş başladı mı? Yok. Çünkü o ahiret alemidir. O alem öldükten sonra, yani dünyanın ömrü bitecek, kıyamet kopacak, hesap dirilecek insanlar, Hesaba çekilecekler ondan sonra cennet ve cehenneme gidecek. Peki bu sokuldukları azap nedir? İşte bu sokuldukları azap kabir azabıdır diyor alimlerimiz. Evet. Bunun gibi kabir azabına işaret eden, isimlendirmeden kabir azabında olduğunu söyleyen başka ayetler de var. Konuyu uzatmamak için evet. bu kadar yeterli. Hadislere gelince onlarca hadis Yüzlerce hadis var ve bütün hadis kitaplarımızın hepsinde Mevcuttur. Mesela herkesin bildiği bir hadisi okuyalım. Tirmiz'de geçer. El-Kabru El-Kabru اِمَّا رَوْضَةٌ min رِيَادِ الْجَنَّةِ اَوْ خَفْرَةٌ مَا هُفَرُ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Evet. Herkesin bildiği bir hadis. İki kabre uğruyor peygamberimiz, azap görüyor diyor değil mi? Bunlar size göre büyük değil ama Allah katında büyük olan günahtan azap görüyorlar. Şu nemime yani laf taşıyor. Şu da idrar sıçrıntılarından korunmuyor diyor. Sonra da bir hurmalı fini alıyor, ikiye bölüyor. Birinin üzerine bir parçasını, diğerinin üzerine de bir parçasını. Bunlar yaş kaldıkları müddetçe umulur ki Allah azaplarını hafifletir diyor. Başka say sayabildiğin kadar. Onun için kabir azabı vardır. Kabirde de nimet vardır. Ya cennet nimetleriyle nimetlenen insan, yahut da azapla azap. Peki nasıl bir azap oluyor? Ya biz bilemeyiz ki. Dedim ya demin başta da, ne duyu organlarımızla, ne araştırmayla evet. biliriz. Bunu ancak Kur'an ve sünnette biliriz. Biz bunu bilmiyoruz. Ama bize Kur'an ve sünnetten gelen şudur. Kabirde insanlar azap görecekler. Bu azapta ehl ehli sünnet vel cemaatın inancına göre hem bedene hem de ruha birlikte olacaktır. Hem, dedir, hem de ruhe birlikte olacaktır. Bunun nasıl niceliğini Allah Resulü bize beyan etmeden bizim yapacağımız her türlü beyan ne olur? Gerçeği yansıtmayan bir beyan olur. Onun için gaybe iman müminin aslıdır. Asıl efendim temelidir. Biz buna iman ediyoruz. Başkalarının ne dediğini ise bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. İki tane söz var. Biri peygamberden gelmiş sahih senetli. Birisi de ağabey şahsının söylediği sözler. Ben sahih senetle peygamberden gelmiş olan sözü, amennâ ve sattaknâ derim. İman ettim, tasdik ettim. Doğrudur, şüphem yoktur. Adım Tahir Tural olduğuna ne kadar iman ediyorsam, bunu da bu kadar iman ederim. Diğeri, evet. diğeri ise zerre kadar ilgilendirmiyor ve iltifatta etmiyor. Şimdi gelelim ikinci noktasına. Kabirde insanlar birbirini tanır mı? Söze girişte dedim ki, üç hayat var. Dünya hayatı. Nasıl birbirimizi tanıyoruz? Evet. Aynen ahirette de insanlar birbirini tanıyacaktır. Peygamber aleyhisselatü vesselam efendimiz'e efendimiz buyuruyorlar ki nefsimi yani hayatımı ve ölümümü elinde tutan Allah'a yemin olsun ki daldaki kuşlar nasıl birbirlerini tanıyor ise ahirette de insanlar birbirlerini öylece tanıyacaklardır diyor. Öylece ne yapacaklar? Tanıyacaklardır diyor. Bir sahabi Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben seni çok seviyorum. Sizinle bulunmayı çok arzu ediyorum. Ama diyor, ben aciz bir kul, hatasıyla, taksiratıyla bir kul. Ama sen bir peygamber, Allah'ın safis, habibisin. Seçtiği, gönderdiği en değerli kulusun. Evet. Seni ahirette bir başka yerde olacağım, ben bir başka yerde olacağım. Seni görmemeye tahammül edemiyorum ve bundan dolayı da evimde çok üzüldüğüm için ağlıyorum diyor. Ağlıyorum diyor. Bunun üzerine ayetiyor. "Vemeyyutillah ve'r-resule fe'olak ma'allezina en'ama Allahu aleyhi minennabiyyin ve's-siddiqin ve'ş-şuhada'i ve's-salihin ve hasen olaik rafiqa." Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlarla birlikte olacaklardır. Ve onlar ne kadar güzel dosturlar. Bu ayet iniyor. Bu ayetin indiğini öğrenen sahabeden, Bişir bin Bera'nın annesi bunu duyar duymaz, hemen o anda ölmek üzere olan, beni selemeden bir insan varmış. Ona gitmiş, diyor ki, Oğluma selam söyleyin diyor. Oğluma selam söyleyin. Niye? Çünkü verilen selamı ne yapacak? Oğlu alacak. Niye? Onlar kendilerine verilen olan selamı, verilecek olan selamı, gönderilecek olan selamı, gönderecek olan hediyeyi bilir, anlar ve kimden geldiğini de öğrenir. Onun için de Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın, kabre gittiğiniz vakitte ne diyor? Selam verin diyor. Evet. Peki selam kime verilir? Kabirleri ziyaret edin diyor. Kimi ziyaret ederiz biz? Çürümüş ve yok olmuş. Bizden haberi olmayan mezar taşını mı ziyaret ederiz biz? Hayır. Biz mezar taşını ziyaret etmeyiz. Biz oradakini ziyaret ederiz. O zaman oradaki bizden haberi yoksa bu ziyaretin ne önemi var? Hiçbir önemi olmaz. Hayır, oradaki bizi tanır. Selamımızı alır. Ama alemlerimiz farklı olduğu için. Biz dünya hayatındayız. O berzah hayatında Dolayısıyla bizimle iletişimi ne yapamaz? Kuramayabiliriz. Ama bizi tanır. Onun için de <gülüyor> diyor ki bir hadisi şerifte, amellerinizi salih yapmaya çalışın, öllerinizi kabirde rusvay etmeyin diyor. Evet. Öllerinizi kabirde. Neden? Çünkü bizim yaptıklarımız onlara ne yapar? Arz olur diyor. Arz oldukça iyi amellerimizden dolayı sevinir, kötü amellerimizden de Özürürler. Onun için kabirdekiler bizi bilir. Bir ruh, bir insan öldüğü vakitte oraya geldiğinde, oraya gömüldüğünde, defnedildiği vakitte sorarlar diyor. Bunların hepsi hadis parçalar, hadislerin parçalar. Filanca adamdan ne haber var? O da der ki, benden çok önce ölmüştü. Anlarlar ki o başka bir şeye gitmiş. Başka bir, yani cennetlik değil, evet. ya yani cehennemi gerektiren bir amele gittiği için... Kabirde ruhu ne yapmış? Hapsolunmuş. İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn der. Ve üzüntülerini, kederlerini belirtirler. Kabirdekiler özetle toplayacak olursak, kendilerini ziyaret edenleri bilirler. Ve müminlerin ruhları, cennetliklerin ruhları, dünyada birbirimizi ziyaret ettiğimiz gibi birbirlerini ziyaret ederler. Ama cehennemlik ruhlar, hapis hayatı yaşadığı için, azapla meşgul olduklarından dolayı onların tanıması ve ziyaretleşmesi mümkün. Değildir. Evet.